sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Edinde dinde sonradan icat edilen her şey vidat, her vidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Evet, bugünkü sohbetimiz, tefsir dersimiz, Fatiha suresi üzerine. Fatiha suresinin mealine kısaca bakacak olursak, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlerin rabdına hamd olsun. Merhamet eden, bağışlayan ceza gününün sahibi hamd Allah'a mahsustur. Ancak ona ibadet eder. Ancak ondan yardım dileriz. Sen bize doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiği kimselerin yoluna gazaba uğrayanların ve satanların ikine değil. Ah. Fatiha Suresi 7 ayettir ve Mekki surelerdendir. Dünkü de, kısa bir dediğimiz gibi, sureler hicretten evvel ve hicretten sonra diye ne yapıyor? İkiye ayrılıyor. Hicretten önce inen surelere Mekki sureler, hicretten sonra inenlere ise Medeni sureler diye bir ayrıma gidilmiştir. E, Mekki ve Medeni ayetler gerek muhteva, gerekse diğer hususlarda çok kalın çizgilerle birbirinden ayrılan özellikler taşır. Bunun için de İslam alimleri böyle bir ayrıma gitme ihtiyacı hissetmişlerdir. Neden? Mekki ayetlere baktığımızda Allah'a eş koşmaya, putperestliğe karşı olan yoğun bir hücum ifadesi taşır. İnsanları Allah taraftarı olsun diye vahye tabi olmaya davet edilir ve Allah'ın hidayetine çağrılır ve insanları kötülüğü bırakmalarını ve Allah'ın dinine yapışmalarını iyi bir insan olmalarını inkarı, fıskı, isyanı, cehaleti, huy kabalığı, kalp çirkinliği, katı sözdülüğü ve benzeri menfi davranışları çirkin gösterirken insanlara imanı, itaatı, intizamı, huzuru ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Ve insanlara aynı zamanda katılık yerine sevgiyi, onları öldürme yerine acımayı, merhameti yapmıştır? Öğretme yoluna gitmiştir. Yani kalp ve dil, amel temizliğini insanlara öğretmeye çalışmıştır ki Mekke dönemine baktığımızda bunun bütün özelliklerini görürsünüz. Karısını bir başkasıyla paylaşma, kız çocuğunu diri diri gömme, Ticaret yaptığında parasını ödememe, insanlara hoyratça böyle kıtır kıtır kesip öldürme. Yani hangi ortama bakarsanız bakın, bir insanın ölümüyle kan davalarının başlaması, yani her türlü asabiyet, cehalet, iffetsizlik, ahlaksızlık nedir? Hat safhadaydı. İşte Mekki suriler insanları bu pislikten arınmaya ne yapmıştır? Davet etmiştir. İşte Mekke ayetler şekil bakımından kısa ama mana bakımından çok vecizdir. Medeni ayetlere gelince bu ayetlerde teşri inceliklerden, hükümlerin tavsılatında medeni, cezai, iktisadi ve devletlerin yönetimi şeklinde ayetlerdir. Bunlar böyle. Fatiha suresinin, çünkü kısa bir mukaddime de dediğimiz gibi, Surelerin birçok manaları vardır, yani isimleri vardır. Fatiha suresi diye meşhur olsa da bunun başka isimleri vardır. Mesela El-Fatiha denmiştir, Ham suresi denmiştir. Kitabın anası manasında Ümmül Kitap denmiştir. Ümmül Kur'an denmiştir. Mesela Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Elhamdülillah Ümmül Kur'an'dır, Ümmül Kitaptır, Sebul Mesani'dir. Bu da nedir? Bir Fatiha suresinin üç tane ismini ne yaptı? Allah Resulü bir hadis-i şerifte El esastır. Yani Kur'an'ın bütün prensiplerini bu sure saydığı için. Yani hamdla, Allah Azze ve Celle'nin her şeyin meliki olması, din gününün sahibi olması, her şeyin ondan istenilmesi, sadece ona sığınılması, bütün hükümleri içine almasına binayen Kur'an'ın esası denilmiştir. El-Vafiye mükemmel demektir. El-Kafiye yeterli demektir. El-Kemse hazine demektir. Sebul-Mesani ise o da yedi ayet. Yani devamlı tekrarlanan yedi ayet demektir ki Allah Azze ve Celle Hicir suresinin 87. ayetinde diyor ki, şüphesiz biz sana devamlı tekrarlanan yedi ayet olan namazda tekrar edilen Fatiha'yı ve Yüce Kur'an'ı verdiktir Yani Hicr suresinde de Fatiha suresinin devamlı okunan ve tekrarlanan bir suru olduğunu Allah Azze ve Celle bizlere ne yapıyor? Bildiriyor. Es-Sala namaz suresi demektir. Yani sürekli namazlarda Fatiha okunduğu için ve Allah Resulü Aleyhisselatü Selam biliyorsunuz. Fatiha okumayanın namazı nedir? Yoktur, yoktur. Güdüktür. Güdüktür. İmam sesli okusa siz hafi. İmam hafi okusa siz yine hafi. Yani içinizden okumanız gerekir. Ferdi olsun, cemaattan olsun imamın arkasında namaz kılan Fatiha'da asla sukut edemez. Fatiha okumayanın namazı nedir? Yoktur. Evet. Yine şükür ismidir. Verilen nimetler karşısında o nimetleri öven demektir. Yani birçok nedir ee, ismi vardır. Fatiha suresinin muhtevasına baktığımızda ise kardeşlerim, Fatiha suresi Allah'a hamd, onu yüceltme, onu övme, onun büyüklüğünü, hükümranlığını kullarına hatırlatmak içindir. Öyle bir hatırlatma yapılmıştır ki Allah'ın lütufları karşısında kulları O'na ansınlar, nimetlerinden dolayı O'na hamd etsinler. Allah Azze ve Celle tarafından verilecek olan nimetlerin daha fazlasına layık olup O'nun tarafından verilecek sevabını asınlar, hak etsinler. O'nun dışında Fatiha suresinde öyle şeyler zikredilmiştir ki bütün putlar yerilmiş, Sadece bir olan Allah gündeme getirilmiştir. Ve öyle bir ayet vardır ki yalnız senden yardım diler, yalnız senden yardım bekleriz ayetiyle de tam bir tezhit gündeme getirilmiştir. Bununla bütün şirk, küfür, muskaydı, Allah'tan gayrısından yardım beklemeydi, Allah'tan gayrısına sığınmaydı hepsi bu ayetten ne yapılmıştır? reddedilmiştir. Yani Fatiha suresi, hele hele her namazda okunan Fatiha suresi anlamıyla tamamen manasını düşünerek kılınan bir namaz insanı her türlü kötülükten, fuhşiyattan, şirkten, cehaletten ne yapar? Kurul hale getirir. Maalesef insanoğlu, inandım diyen iman ehli Fatiha suresine gerekli önemi vermediği için Bugün yaşadığımız topluma da bakın tam bir putperest hale gelmiş. İnsanlar namaz kıldığı halde namazdan çıkar çıkmaz kabirleri tavaf ettiği, türbelerin etrafını tavaf ettiğini görürsünüz. Halbuki okumuş olduğu namazdaki surede yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım bekleriz. Hemen dışarıya çıkarlar. İşte bulunduğumuz merkezde bir türbe var acı Bayramı Veli dedikleri giderler. Çocuğu olmaz. Çocuğu isterler. Ticareti yolunda gitmez. Ticaretinin gitmesini isterler. Evlenemez. Kadın isterler. işleri yolunda gitmez. işlerini. Yani her şeylerini ne yaparlar? Ona havale ederler Halbuki her şeyin havale edileceği ancak Allah Azze ve Celle'dir. Surayı Celle'de dikkat ederseniz bir de nimet verilenler kazaba uğrayanlar, lanete uğrayan kavimlerden bahsedilir. Gelen nakillerde kazaba uğrayanlar nedir? Yahudilerdir. Dalalete uğrayanlar da nedir? Hristiyanlardır. Yahudiler ilimde aşırı gitmişler, ameli bırakmışlar, peygamberlere dahi kıymışlar lanetlenmişlerdir, gazaba uğramışlardır ve dört kitapta lanetlenen insanlardır. Hristiyanlarsa emredilmeyen işleri yapmışlar ve dalalete düşmüşlerdir. Allah Azze ve Celle her namazımızda bu Fatiha'yı okuyarak her ikisinden de bizim kendisine sığınmamızı istemiştir ve bizleri sırat-ı mustakimde kalmamız için tavsiye edilir ve öğütte bulundurmuştur. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hı. Ama her iki kazaba uğrayan da dalalete uğrayan kavim de Allah'a eş koşmuşlardır. Yahudilere bakarsın Uzeyr Allah'ın oğlu demişlerdir. Hristiyanlara bakın. İsa ve annesine Aleyhisselam'a ne demişlerdir? Allah'ın eşi haşa oğlu manasında bakmışlardır. Aynen bugün mesela yaşamış olduğumuz toplumda Şialara bakın, emirlerine masum. Tasavvufa bakın, e, şeyhlerini masum gözüyle bakarlar. Hatta haşa, haşa neredeyse İsa Aleyhisselam'a Hristiyanların benzettiği gibi ilahın e, güçlerini verirler. Mesela kutup, kals, kalsıl azam gibi kelimeler, haşa Allah'ın sıfatlarının insanlara verilmesinin karşılığıdır. Ama insanlara bunu anlatırken farklı anlatırlar. Nasıl anlatırlar? Şeyhler Allah'ın cemalini görmeden şeyhlik iddia edemezler tipinde. Ve şeyh senin yatakta sağdan sola döndüğünü bilir. Kalbinden geçeni bilir gibi birçok şeyleri onlara yükleyerek Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını insanlara vermeye çalışırlar. İşte bu sure hakkını verdiğinde bunların hepsini ne yapar? Temizler. Evet. Fatiha suresinin faziletiyle alakalı çok şey gelmiştir. Bunlardan e, bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Said El-Hodri diyor. Allah Kere'sinden razı olsun. bu sayit El-Mualla diyor. Estağfurullah. Ben mescitteyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Namazda olduğum için cevap veremedim. Namaz bittikten sonra ey Allah'ın Resulü ben namaz kılıyordum dedi. Allah Resulü aleyhissalatü Allah ey iman edenler Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman hemen Allah'ın Resulüne icabet edin. Buyurmuyor mu dedi. Resulullah sözlerine devamla sen mescitten çıkmadan önce ben sana öyle bir sure öğreteceğim ki o Kur'an'ın en yüce suresidir buyurdu. Ve aleyhissalatü vesselam elimden tuttu mescitten çıkmak istedi ben de ey Allah'ın Resulü Hani sen bana bir sure öğretecektin bu en yüceydi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o elhamdülillahi rabbil alemin suresidir o bana verilen sebul mesani ve Kur'an'ı azıttır demiştir yani Fatiha suresinin fazileti nedir? büyüktür Yine gelen rivayetlere Bukhara üstün başta olmak üzere İmam veya cemaattan kişi namaz kıldığında amin dediğinde meleklerin ameniyle birlikte çakışırsa gelmiş geçmiş bütün günahları o insana ne olup mağfiret olacaktır. Biliyorsunuz Fatiha'dan sonra amin diye ne yapma? Onu mühürleme vardır. Allah Resulü aleyhissalatü bir sözünde Yahudiler sizin iki şeyinize çok haset ederdir. Birisi şu aranızda yaymış olduğunuz selam. İkincisi de Fatiha'dan sonra amin diyerek mescidin inlemesidir. Yahudiler bundan ne yaparmış? Çok rahatsız olurmuş. Acaba bugün camilerde amin sesinde rahatsız olanlar Yahudilerin bundan rahatsız olduğundan haberi var mı acaba? Evet. Bu da demek ki insan ne kadar günah makinesi ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nedir? Meleklerin aminiyle çakışırsa ki namaz kılan bir insanın arkadaşı kimdir? Melek. Camiye giden bir insanın arkadaşı kimdir? Meleklerdir. Onlar da demek ki bizimle birlikteler ve bizim duamıza da iştirak ederek ne yapıyor? Amin. Ya Rabbi bundan kabul buyur diyerek bizlere ne yapıyor? Dua ediyor. İnşallah aminimize onların amini de denk gelir. Bu da gösteriyor ki demek ki her namazda bu denk geldiğinde o anamaz arasındaki işlemiş olduğumuz günahlar ne yapıyor? Affalınlar. Bu da Fatiha'nın faziletindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir sözünde "Nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da ne de Furkan'da yani Kur'an'da bu Fatiha'nın bir benzerini vermemiştir." diyor. Evet. Fatiha suresi de bu kadar yüce. Yine bir gün Allah Resulü (s.a.v.) Abbas bin Ab Abdullah bin Abbas naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam, Cibril'le birlikte otururken yukarıdan bir gıcırtı duydum. Cibril başını yukarı kaldırdı ve dedi ki, bugün gökte açılan bir kapıdır. Bu kapı bugüne kadar hiç açılmadı. O kapıdan bir melek indi. Bu melek yeryüzüne inen bir melektir. Bugüne kadar hiç kimse için inmedi. Melek selam verdi ve şöyle dedi, senden önce hiçbir peygambere verilmeye. Ve sadece sana verilen şu iki nurdan dolayı sana müjdeler olsun. Bunlar Fatiha ve Bakara suresinin sonudur. Bunları okuduğun her harfin karşılığı mutlaka sana verilecektir. Bu da Müslüm'de gelen rivayetlerdendir Ve Ve faziletiyle alakalı en meşhur rivayete baktığımızda Allah Azze ve Celle ben Fatiha'yı kulumla onun arasında ikiye böldüm diyor. Ve diyor ki kulum ne zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin derse kulum beni övdü der. Kul er rahim derse kulum beni övdü der. Ve Manikiyevmettin derse kulum beni yüceltti der. Ve işlerini bana teslim etti der. Artık benden ne isterse ben ona ne yaparım? Veririm der. İyâken abudu ve iyâken estâin der. Sonra artık ne isterse ne yapıyor? Veriyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim okunan Fatiha sadece terennüm etme, kelimelerin ağzından çıkması insanın nedir? Değil. Bu nedir? Bir yerde hamdtır. Bir yerde övmedir. Bir yerde Allah'ın büyüklemedir. Bir yerde Din gününün hesabı nedir? İkrarıdır. Buna göre insan namazını kılarken ne yapacak? Öyle bir namaz kılacak ki alemlerin Rabbine öyle bir hamd edecek ki verdiği nimetleri öyle bir şükredecek ki hiçbir yerde artık ne yapmayacak? Acizlenmeyecek. Öyle bir teslim olacak ki onun büyüklüğünü öyle bir umulayacak ki Ondan başka bir büyüün, bir melekin insanların büyüğü olduğunu ne yapmayacak? tasdik demeyecek. Ve hesaplarız görücü sadece Allah'a Azze ve celle olduğunu hiçbir kınayıcının kınamasından korkmama gerektiğini insan ne yapacak? İdrak edecek. Bunları yaptıktan sonra artık Allah'a Azze ve celle ne diyor? İste benden ne istersen. Ve yine faziletiyle alakalı baktığımızda bir gün sahabeler kardeşlerim yolculuktan geliyorlar. Gelirlerken bir obaya uğruyorlar. Aynı bizim hani yörükten olur ya dağlarda. Açlar, susuzlar, bir şeyler yok. Kendilerinden bir şey istiyorlar. Oba reisi verdirmiyor. Biz de diyor yorgunduk. Şöyle bir kenara çekildik, oturduk diyor. Yani hiçbir tepki de verme. Bu arada oba karışıyor. İnsanlar ileri geri koşturmaya başlıyor. Bir tanesi geliyor. İçinizde diyor, rukye yapmayı bilen var mı? Ne oldu ki diyorlar? Oba reisini akrep ya da yılan soktuğunu söylüyorlar. İşlerinden en küçüğü Ebu Said el-Hudri giderek o adama Fatiha suresiyle ne yapıyor? Rukye yapıyor. O adam şifa buluyor. Ve karşılığında da 30 koyun alıyor, hiç kimseye de onu dokandırtmadan Medine'ye kadar sürüp getiriyor. Kızgınlıkla abi. Çünkü ikram etmediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormadan vallahi ben bundan size bende. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sizindir, yanınızda varsa bize de gönderimdir. Bu da gösteriyor ki Fatiha suresinin şifa niyetiyle okunmasında da çok büyük nedir? Faydası var. Ölümle cedelleşen, yani e, ölüm halleri gösteren bir adama dahi okunduğunda ne yapıyor? Fayda veriyor. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin, itikadımızı artırsın. Bakın kardeşlerim, herhangi bir meselede bu tür rukyelerde, nazarda veya bir yılan sokmasın. Basit bir olay değil bunlar niyetle Allah'a inanarak okunan bir sure ne yapıyor? Allah'ın izniyle şifa veriyor mu? Bugün bakın insanlara kapı kapı cinci ararlar. Onlara, ki biz esnafız burada, kitap satan insanız, onlara hakkı anlattığınızda bu onları ne yapmıyor? Kesmiyor. Yok çevirgel duası, yok şahmeran duası, yok bilmem ne duası, bunlarla yani hep bidatla şundan bundan uğraşıyorlar ama hakka geldiğinde bunlara ne yapamıyorsunuz? Anlatamıyorsunuz. Bu da insanların inancının ne kadar bozulduğunu gösteriyor. Halbuki bakın sahabe bu surenin o kadar tesir edeceğini bilmiyor. Ama bu surenin haktan olduğunu ve şifa verici olduğunu ne yapıyor? Biliyor. Tutuyor bir fatiha okuyor ve o fatiha o insanı hem de sahabeye düşmanlık yapan, yiyecek vermeyen insanın şifa bulmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. İşte Fatiha suresi bu kadar önemli. Surelerden bir tanesidir. Evet. Gelelim sureye geniş bir mana bakışında. Dün de dediğimiz gibi <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytanın şerrinden ne yap? Allah'ın. Allah Allah işte. Demek ki Allah Azze ve Celle bize bunu ne yapıyor? Emrediyor. Ey Allah'ım dinin hususunda bana zarar vereceğinden veya Rabbime karşı yükümlü olduğum bir vazifenden beni alıkoyacağından korktuğum şeytanın şerrinden yaratıklarına değil sadece sana sığmırı. Evet. Bu da Müslüman'ın yapması gereken hareketlerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle çeşitli ayetlerinde müminlere insanlara karşı esnek davranmalarını emrederken şeytana karşı ise kesinlikle uzak durmamızı, onun çok şerli olduğunu, onun adımlarından uzak durun ve kesinlikle ona ne yapmayın, Uymayın demiştir. Bakın mesela sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahilleri aldırış etme. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle, onlara hikmetle, güzel sözle hitab veyahut sana düşmanlık yapana sen dostluk yap, güzellik yap, iyilik yap, bir de bakmışsın ki sen onun, onun sana dost olduğunu görüverirsin derken, eğer şeytan tarafından sana bir vesvese gelirse, Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi işten ve bilendir demiştir Araf 200'de. Yine Rabbim şeytanların vesvesesinden sana sığınırım. Rabbim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Müminin 97-98'de eğer şeytandan seni dürtecek bir vesvese gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü o şüphesiz her şeyi bilendir diyor. Yine şeytanın şerrinden kesinlikle, kesinlikle kaçınılması emredilirken hikmeti onun iyilikten anlamaz olması ve insanoğlunun helakından başka hiçbir şeyi düşünemez. Düşünün şimdi. Vesvese kimdenmiş? Her insanda yok mu? Peki şeytandan Allah'a sığınıyoruz mu? Allah'a sığınılsa İnsanın ruhu ne yapıyor? Aranıyor. Kalbi ne yapıyor? Huzur buluyor. Ama sığınmadığında belki yatıyorsan uyuyamazsın. Ayaktaysın. Huzur ne yapamazsın? Olamazsın. Onun için bu konu çok çok önemlidir. Her halükarda şeytan korkutabilir, aklılarını gönderebilir, seslerinden, yayalarından, ordusundan her bir şekilde seni ne yapabilir? Kuşatabilir senin ondan Allah'a sığınman lazım. Ve Nahl suresinin 98. ayetinde geldiği gibi Kur'an okuyacağın zaman o şeytanın şerrinden Allah' Ve Allah Resulü Aleyhisselatü ve bir gün Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytanın dürtmesinden, gururlandırılmasından, üflemesinden, vesvesesinden, her şeyi işiten ve Bilen Allah'a sığınırım demiştir. Bu Ebu Davud'un kitabı salattadır. Yani her namaza başladığımızda iftitah tekbirinin duasından sonra ne dememiz gerekiyor? Euzubillahissemil alimimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve hemzihi ve nefhizi ve nefsi sümme Yakara. Yani sadece surelerin başında "Amuz billay semin alimine şeytan racim" demiyoruz. Fatiha suresinden evvel de Allah Resulü anis-selatü ve o kovulmuş şeytanın şerinden üflemesinden vesvesesinden Allah'a sığındığını ne yapıyor görüyoruz. Bu da gösteriyor ki namazın önünde bile. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Sığınmıştır. Ve yine namazda eğer diyor siz ne okuduğunuzu şaşırırsanız ne yapın? En çekin. Sol tarafa üç kere Niye? Çünkü o ınzıp denilen bir şeytandır. Size musallat olmuştur. Ne okuduğunuzu ne yapar? Karıştırır diyor. Demek ki şeytanın hiç böyle mesaisini kestiği bir zaman nedir? Yok. Onun tek derdi insanı yoldan çıkarmak. İbadetten uzaklaştırmak, ibadetini boşa çıkarmak. Evet. Bir gün Allah Resulü'nün yanında iki kişi birbirlerine hakaret ediyorlar ve kavga yapışıyorlar. Biri o kadar kızıyor ki, öfkeleniyor ki neredeyse boyun damarı böyle patlayacak. Bu durumu gören Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki ben öyle bir kelime biliyorum ki siz o kelimeyi söylediğinizde bundan kurtulursunuz. O kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sınıf Bakın adamlar birbirini yiyecek, gözlerinden şimşek çakıyor, boyun damarları şişmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ne diyor? Masun. Bu da gösteriyor ki uyan kurtulur. Uyumazsa o insan ne yapar? Helak olur. Ki gadat ve kızgınlık anında gelen nastara baktığımızda birincisi kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınma. ikincisi o yeri değiştirme. Ayaktaysa oturma, oturuyorsa yatma veyahut ateşi söndüren su olduğu gibi gidip ne yapmak? Abdest almadır yani o ortamı değiştirmeden insanın sukun bulması nedir? Mümkün değil. Evet. Fark e, Arapçada şeytan isyankar ve azgın olan her cin, insan, hayvan ve her şeye deniyor arkadaşlar Nitekim Yüce Rabbımız ayeti kerimede insanların da şeytanların bulunduğunu beyan ederek sana Yaptığımız gibi her peygamber içinde insan ve cin şeytandan düşmanlar yarattık demiştir Enam 112'de. Veyahut bir ayet-i kerimede e, İbn-i Abbas'a bir gün birileri geliyor. Diyorlar ki bizim orada bazı insanlar türedi. Kendilerine vahiy geldiklerini söylüyor. i̇bn Abbas diyor ki, niye yalanmıyorsunuz? Doğru söylüyorlardı. Adamlar iyice şaşırıyor şimdi. sonra İbn-i diyor ki siz bilmez misiniz Şeytan da dostlarına ne yapar? Vahyeder. vahyeder. Tamam. Şeytan bu kadar nedir? Tehlikelidir. Burada Enam suresinin 121-122. ayetleridir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla surelerin başında bulunan besmelenin, Kur'an'ın bir ayeti olduğu hususunda bütün alimler ittifak etmiştir kardeşlerim. Bunda hiçbir müşkülak yok. yok. Ama dünkü dediğim gibi ihtilafların bize hiçbir faydası nedir? Evet. Yok. Alimler Fatihadan mıdır? Değil, Değil midir? Birçok kafa patlatmışlar, günleri gitmiş, kitaplar yazmışlar, birçok açıklamalarına girmişler. Kim ne derse desin, biz girmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle bizlere Fatiha'nın yedi ayet olduğunu ve Kur'an'da namazda devamlı okunan olduğunu, biz sana namazda devamlı tekrarlanan Fatiha'yı verdik diyor. Bu da Fatiha suresinin, Besmele'nin olduğunu gösteriyor. Biz o kanaattayız. Evet. Başında mı bir ayet mi değil mi hiç önemli değil. Ama başlarda bir ayet olmasa bile birilerinin dediği gibi yine Nemr suresinin 31. ayetinde yine ne yapıyor? Ayet olarak geliyor. Yani böyledir. Yalnız Besmele'de namazda da bir ihtilaf var kardeşlerim eğer bir şafi mezhebinden olan bir imamın, imamın veya bir kıldırkacının arkasında namaz kılarsanız, besmeleyi sesli Kesinlikle. olarak okuduğunu görürsünüz, şaşırırsınız. Ama Allah Resulü ve vesselam'a baktığınızda sahabenin naklettiği ifadelerde Allah Resulü'nün kıraatı her zaman açılışında Elhamdülillahi Rabbin alemin Hiçbir zaman Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin olmamış. Hiç besmele böyle Fatiha'nın e, cehri de besmelenin açıkta olduğu gelmemiştir. Ama Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafi bir iştihat etmiştir. Besmele Fatiha'dandır. Öyleyse bunun da cehri okunması gerekir diyerek ne yapmıştır? İştihat etmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Hata etmiştir. Ama biz ecir aldığına ne yaparız? Evet. Yine de inanıyoruz. Evet. İmam Malik ise Allah kendisine rahmet etsin. O da sadece Nemr suresinde geçen bir ayettir. Bunun dışında Fatiha'nın ve diğer surelerin başında tevenrürken bu sureleri birbirinden ayırmak için yazılmıştır. O surelerden bir ayet değildir. Öyleyse diyor bu sebeple Malik'i mezhebi Besmele ne açıktan ne gizli kılınan namazlarda ne içten ne dıştan okunmazdır. O da böyle bir iştahata gitmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Hanefi mezhebinde olanlara gelince onlara göre Besmele müstakil bir ayettir. Surelerin başına o surelerden bir ayet değil. Teberrüken bu sureleri birbirinden ayırmak için konmuştur. Bunlar da böyle bir görüşe gitmiştir. Besmele'nin Fatiha gibi her rekatta okunması vacip değildir. Fakat gerek namazda, gerek namaz dışında her mühim işin başında okunması sünnettir. Onun için namazın her rekatında kıraatın başında besmele olur. Fakat ortasında okunmaz demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir söze, önemli bir işe Allah'ın adı anılmadan başlanırsa o iş neticesizdir, güdüktür demiştir. Ehli sünnetin itikadı her surenin başında besmele'nin çekilmesi gereğidir. Eğer sure başından değilse evuzu çekerek <gülüyor> devam edilmesi gerekir sünnet olandır. Evet. Fatih ile alakalı, Besmele ile alakalı birçok şeye gidiyorlar. Ben girmeyeceğim. Harflerin işte bir şudur, şu şudur tipinde bunlar bize hiçbir faydası yok. Ama Besmele'nin içinde e, Bismillah bir Allah'ın nedir? İsmidir. Rahman nedir? Bir Allah'ın ismidir. Rahim Allah'ın nedir? Bir ismidir. Aynı zamanda da bunlar nedir? Allah'ın sıfatlarıdır. Rahman ve Rahim kelimelerinin manaları farklıdır. Rahmanın manası bütün yaratıklara rahmet eden, Rahimin manası ise sadece müminlere merhamet eden manasındadır. Bunun manalar üzerinde de birçok ihtilafa giden insanlar olmuştur. Ama bunlar nedir? Ne olursa olsun Rahman ve Rahim veyahut Bismillah Allah'ın isimlerinde nedir? bir isimdir. Merhametli olan Rabbımızın isimlerindendir. Bu da gösteriyor ki Fatiha suresinin hemen girişinde Rabbımızın üç tane ismiyle ne yapıyoruz? Karşılaşmış oluyoruz. Hı hı. Ve üç tane sıfatıyla da ne yapıyoruz? Karşılaşmış oluyoruz. Ve besmelesiz hiçbir işte nedir? Hayır. Olmadığını öğreniyoruz. Ve abdest alan bir insan dahi, ve vesselam ne diyor? Allah'ı zikretmeden alınan abdestten ve haram maldan verilen zekatta hiçbir zaman hayır nedir? Yoktur. Bu da gösteriyor ki abdest olsun, gusül olsun, teyemmüm olsun, abdestsiz alınıyorsa bu ne yapılmamıştır? Alınmamıştır. Abdestsiz bir namazdan da, işte abdestsiz namazda ne yapmaz? Makbul değildir. Evet. Ee, Besmele'nin Önce zikredilmesi yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ifadesinin önce Allah isminin zikredilip daha sonra sırayla Rahman ve Rahim kelimelerinin zikredilmesinin sebebi Araplar kardeşlerim bir şeyden haber vermek istediklerinde önce onun ismini zikrederler dinleyen kişi kimden bahsedildiğini ne yapsın? Bilsin. Daha sonra da o bildirilen şeyin sıfatları zikredilir o sıfatları da zikredilen şeye özgü olma derecesine göre sıralanır ki durum böyle olunca besmele ne yapmıştır? Önü almıştır. Yani her işin başı nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Allah'ın isimlerinden. Allahü Teala sadece kendine özgü olan Allah ismini diğer sıfatlardan önce zikretmiştir ki dinleyici hamd etmeyi ve yüceltmeyi kime yapacağını bilsin. İşte bu sebeple Allahü Teala önce Allah ismiyle başladı. Zira ilahlık ne isim takma yönünden ne mana yönünden Allah'tan başka hiçbir varlığa izafe ne yapılamaz? edilemez. Çünkü uluhiyetin manası kendisine kulluk edilen demektir. Allah'tan başkasına kulluk ne yapılamaz? Edilemez. Allah isminden sonra ise Rahman sıfatı zikredilmiş. Allah-u Teala yarattıklarının kendilerine bu ismi vermelerini de yasaklamıştır. Fakat yarattıklarından bazılarına merhamet sahibi demek mümkün olduğundan Rahman kelimesi Allah kelimesi kadar Allah'a özgü değildir. Bu itibarla Besmele'de ikinci zikredilmiş. Rahim kelimesi ise hem Allah'a hem de yarattıklara atfedileceğinden üçüncü olarak ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Ama burada dikkat edilmesi gereken çok ince bir nokta var. İsimler müşterek olabilir. Ama müsemması müşterek nedir? Değildir. Çünkü Allah'ın bütün isim ve sıfatları nedir? Kemal sıfatına sahiptir. Fakat insanlara verilen nedir? Acizliktir. Allah görür. E insan da görür. Ama Allah engelsiz görür. Karanlıkta görür. Her şeyi görür. Ve insan görür dediğinde ne yapar? Görev, gördüğü yer bellidir. on da pek gördüğü yok da. Allah işitir. Allah'ın işitmesi nedir? Karanlıkta, aydınlıkta, seste, yani birçok şeyde işitir. Ama insan işitmesiyle Allah'ın işitmesi nedir? Aynı değildir. Buyurun. Arapça kitap mı? Harapçe bizde yok abi. İşte var mı? Hmm. Açarsa işler kitabı dedim. Kaynağı var ya, gerçekten olursa onun oluyor, vermedik mi? Kaynağı da olsa, alıyor, olmaz ablam. onlar. Ya, da işte ben yanarı su diyorum, o gidip derinden tamam. alıyor. Tamam, şey, işler. Eee, kredi kartı çekiyorsunuz? Yok, bende yok abi. Ben kullanmıyorum. Hmm, tamam. O zaman bunu da geri yazarız. Tamam. Yani isimdeki müştereklik, müsemmadaki müşterekliği atmıyor, yapmıyor? Getirmiyor. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin rabbi, merhamet eden, bağışlayan ve ceza gününün sahibi Allah'a mahsustur. Evet. Hamd ve şükür sadece şanı, şanı yüce olan Allah'a mahsustur. Allah'tan başka tapılan herhangi bir şeye layık değildir. Zira Allah kullarına saylamayacak kadar nimet vermiştir. Onun nimetlerinin sayısı birisi saymaya kalksa asla ne yapamaz, sayamaz. Mesela haditte bir sure ayet var. Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikrederdi. Şimdi ayeti düşünmeden kör bir mana olarak okursam bir şey yakalayamazsın. Gökte ne var gökte? Bir görünen var. Bir hissedilen, bir de bildirilen var. Bulut var, ay var, güneş var, yıldızlar var, sis var, yağmur var, dolu var, şimşeğe var, göğe çıkan melekler var, yedi kat sema var, arş var, kürsü var, birçok şey var. Yerde artık ona hiç girmiyor. <gülüyor> Kılan bitmez. Şimdi ayeti tekrar okumayın bile. Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder deyince ufku genişliyor mu insanın? Çok farklı yani ilim geldikçe. İşte Allah'a hamd ettiğinde de böyle etmelisin. Verdiği sayısız nimetleri düşün. Sana bir çiğnem ettin, bir sudan yaratıldın, ananın babanın yanında büyüttü, sana rızık verdi, birçok imkanlar verdi, konuşma verdi. En büyük nimet Müslümanlık nimetini verdi. Bunların hepsine insanın ne yapması hamd etmesi gerekiyor. Evet. Hamd, Allah'ı güzel isim ve sıfatlarıyla övme, şükür de Allah'ı verdiği nimetlerden dolayı övmedir. Şimdi insanlara teşekkür etmeyen Allah'a ne yapmaz? Şükretmiş sayılmaz. Diyor. Sana kim bir iyilik yapmışsa ona muhakkak ne yapacaksın? Teşekkür edeceksin. Halk arasında da fıkri olarak, yani hiç din gitmediği bir yerde, birinin birine iyilik yaptığını görseniz, o da ona nankörlük yapsa ne yapar? Besle kargayı, koysun gözünü derler. Veyahut nankörlüğü, vefasızlığı hiç kimse ne yapmaz? Sevmez, kabullenmez. Ama nankörlerle, vefasızlarla birlikte olanlar eğer çoğalmışsa, bu da toplumun ne kadar bozulduğunu insanların ne kadar artık sünnileştiğini gösterir. Yani vefasızlık ve nankörlük had safadaysa bu hiç iyi bir şey değil. Mesela hacca giden arkadaşlar oldu. Bunlardan bir tanesi orada koku satan bir nankörün yanına gidiyor. Selam veriyor. Halbuki onu evinde barındırdı. Birçok iyilik yaptı bir çocuk benim şeylerime hiç girmeyeceğim. Yani hacca giden saf temiz bir arkadaşımız. Selam veriyor, tamamlardıktan geliyor. Sen beni tanıdın mı diyor? He, senin soyadın şu muydu? Memleketin şu muydu diyor. Adını bile söylemekten ediyor. Yani insanlar o kadar nankörleşmiş Anladım. ki artık hayvanın önüne bile şöyle biz dilim ekmek atın. Veyahut bir hayvanı Küçücükten besleyin. O hayvan ne kadar büyürse büyüsün, seni asla unutmaz. Bir iyilik yap. Bir hayvana bir hayvana o hayvan ne kadar büyürse büyüsün, seni nerede görürse görsün, gözlerinin bakışı, sana yaklaşışı çok farklıdır. Ah mesela geçenlerde bir video koymuşlar. Aslanı besliyor iki tane çocuk. Büyüyünce Artık diyorlar ki bunu siz evde besleyemezsiniz, vahşi hayata bırakılıyor. Aslanlar kocaman oluyor. Artık çocuklar diyor ki görelim. Kimse diyor ki bunlarla karşılaşamazsınız. Yani bunlar artık parçalar. Aslan geliyor bir çocuğun, bir çocukla yani bir özleyen insanın bir özleyen insandan sarıldığı gibi Hı. gelip onlara sarılıyor ve oynuyor. Düşünün bir hayvandaki özellik bile bir insandan hatta bir müslümandan gidiyorsa artık o İslamlığını değil önce insanlığını ne yapması gözden geçirmesi gerekiyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde Allah'a şükretmiş olursun. O da sana olan nimetlerini artırır demiştir. Evet. Hamd çok çok önemli çok çok önemli. Allah Azze ve Celle'ye hamd etme, demek ki biz çok çok unutacağız, çok çok sırt döneceğiz, çok çok nankörlük yapacağız ki her namanda, her rekatta bu bize ne yapılıyor? Hatırlatılıyor. Allah çok hamd edenlerden eylesin. Hı. Allah kendisine rahmet etsin. Abdülcelil Candan Hoca aklıma geldi. Belki çok az bir mesaimiz oldu kendisiyle. Bir beş sene falan oldu olmadı. Allah kendisine rahmet etsin. Yakınlarda vefat etti. Kalp krizinde. Kendisine nasılsın diye sorduğumda hep hamd ederdim. Hiçbir gün isyan ettiğini görmedim ben ya yani O kadar insanla beraber oldum. O kadar çok insan tanıdım. Ama Abdülcelil Hoca gibi birini görmedim. Ne var ne yok. Vallahi cennete adımımızı atarsak inşallah iyi olacağız derdi. Yani adamın duruşu bile, konuşması bile, hareketi bile bir davet yönündeydi. Ve kendisine bir şey ikram etmek istediğimde sen bana bir ayet öğret der. Halbuki kendisi tefsir hocasıdır. Bir ayet öğrettiğimde Allah senden razı olsun der. Sanki yeni öğrenmiş gibi onu alır kabul ederdi. Biraz otursak bir şey ikram edeyim, bir çay. Sen bana bir hadis öğret. Bir hadis okur, onu anlat. Allah senden razı olsun, bak ilmimizi artırdın derdi. Allah böyle insanların sayısını arttırsın. Da ilmi aramızda ne artmıyor? Çekip almıyor. İlim ehlinin vefatı ilminde kısırlaşmasına sebep olur. Ama maalesef bugün arsızlar, Hırsızlar, dolandırıcılar, cinciler toplumun nedir? En önünde giden insanlar. Ama böyle insanların sayısı nedir? Azdır, bilinmeyin, iffetli, namuslu, dürüst. Kimsenin bir şeyine göz dikmeyen insanlarsa sadece Allah'a ham eden insanlarsa bugün nedir? Horlanan durumdadır maalesef. Bugün insanlar kendi işledikleri günahları bırakıyorlar kardeşlerim Çünkü Allah'a hamd yok. Kendi günahlarını, eşlerinin hayvan gibi hareket etmelerini, çocuklarının bir fahişe gibi olmalarını, erkek çocuklarının ne olduğu belirsiz, konuşmaları, dedikodu, kıybet ne olduğu, tek gözlerini diktiği, samimi, İslam'a hizmet eden, Allah'ı dinini yaymaya, ve onu yaşamaya çalışan insanlara hep bu facir, küfür etli insanların dili uzattığını görürsünüz. Bunun da sebebi nedir biliyor musunuz? Neden? Allah'a hamd yok ki. Allah'a hamd etse Allah'a dost olur. Allah'a dost olanda Allah'ın dostuna ne yapar? Dost olur. Allah'a hamd olmayınca şeytana bir şükür olsun. Çünkü Allah'a tekme attıkça şeytana yaklaşırsın. Ve bu sefer de şeytanın dostlarıyla ne yaparsın? Birlikte olursun. İşte Allah'a hamdun çok çok önemi vardır. Alemlerin Rabb'ı dediğimizde alemler deyince aklınıza neler geliyor? Bir ruhlar alemi var mı? Var. Sonra derza, dünya, rüya, hadir, mahşer, birçok ne var? Alem var. İnsanlar alemi olduğu gibi bir de cinler alemi var. Hayvanların alemi var, bitkilerin alemi var. Birçok ne var? alemi var. Yani alemlerin Rabb'ı dediğimizde sadece bizim Rabb'ımız değil. Her şeyin olmuş olacak, olmayacağı da kendi ilmi yanında bilen bir Rabb'ımız var. Ve kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren bir Rabb'ımız var. Yani alemlerin Rabb'i dediğinde işte ona teslim olmayı bil yeter sana arkadaşlar. Alemlerin Rabb'i dediğinde imanınız ne yapacak? Bu yönünü artacak. Düşünün bir adam bir yerin valisi oluyor, bir yerin kaymakamı oluyor veyahut bir devletin başkanı oluyor veya emniyet müdürü oluyor. Yani adamın yetkisiyle yürüyüşüne, hareketine, bakışına bir bakın. Bir de Ömer'e bakın. Devlet başkanı. Bir e, şehri teslim alacak. Oranın ahalisi diyor ki halife gelsin anahtarı alsın. Tamam diyor. Üşenmeden, merkebiyle ta Medine'den kadar ne yapıyor? Gidiyor. Ama ikinci binecek bir bineği Ne yapıyor? Bir kölesi, bir kendi şehre girerken Sıra köleye geliyor. Millet halifeyi o zannediyor. ona karşılar. Bugünse bir belediye başkanının bile ordu gibi koruması var. Yani bu da gösteriyor ki alemlerin Rabb'i olan Allah'tan korkmak gerekiyor. Ondan korkmayan bir insansa her şeyden korkar. Her şeyden ne yapar? Korkar. Ama Allah'tan korkan hiçbir şeyden ne yapmaz? Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırması Demek ki birçok alem neymiş? Varmış. Ebu Ali'ye birçok alemin içinde 18 bin veya 14 bin alem vardır diye söylemiştir. En iyisini Allah'tır. Rahman, rahmeti esirgemesi bütün yaratıkları kaplayan demektir dedik. Rahim ise rahmeti ve bağışlaması özellikle müminleri hapsiyen demektir. Allah'ı u Teala'nın bu iki sıfatının manaları e, Besmele'yi izah ederken de bir kısmına dokanmıştır. Fatiha'da tekrar tekrar gelmesinin sebebi, Fatiha'dan e, başlangıcına bir anahtar olması sebebiyledir. Hem kitabın anasıdır, hem ümmül kitaptır ve her işin başı nedir? Allah'ın ismi olması ve sıfatlarının tecelli etmesi olması hasebiyle Besmele nedir? Bunun bir girişidir. Cin günü, din ceza gününün sahibi sahip diye tercüme edilen malik kelimesidir ki bu da meliktir, hükümdardır, mülkün sahibi manasındadır. Hem meliktir, hem hükümdardır, hem de mülkün sahibidir. Evet. Varlıkların hesaba çekilip ceza veya mükafatlandırılacakları kıyamet günün hükümdarı ve tek sahibi yalnızca Allah'tır. Dünyadaki gibi bir kısım zorbalar orada hükümdarlık, mülk sahipliği ne yapamayacak? Yapamayacaktır. Şeytan bile orada insanların yanında ne diyecek? Ben size aldırmadım ki. Ben size bunu yaptırmadım ki. Ben halenlerin Rabbinden korkarım değil. Yani şeytan bile insanlardan orada ne yapacak? Kaçacak. Veyahut insanlar diyecek ki orada bu beni azdırdı. O diyecek ki ben bir kişiyim. Bunlar çoğunlukta. Ben bunları azdırmadım diyip her iki tarafta birbirini ne yapacak? Suçlayacak. Yani buradaki firavun orada firavunluğunu ne yapamayacak? Yapamayacak. Nemrutlar yapamayacak. Azgınlar, zorbalar yapamayacak. Çünkü Allah Azze ve Celle kıyamet günü yeryüzünü dürecek. Dağları hallaç pamuğu gibi savuracak. Melik benim. Dedi. Ve bugün hükümdarların hükümdarı benim. Hadi bakalım hükümdarlar nerede diye ne yapacak? Meydan okuyacak. Herkes sinecek ve korkacak. Evet. Melekler saf saf duracak. Ve Rahman olan Allah'ın izin verdiği ve doğru konuşanı hariç onun huzurunda o gün hiç kimse ne yapamacak Konuşamayacak. Ceza günü kardeşlerim cezalandırma ve amellerin karşılığının verildiği gündür. Cennet ve cehennemin e, yani amellerin karşılığının bulunduğu gündür. Allah'ı razı eden onun amellerini yani emrettiği işleri işleyen, hoşlandığı amelleri işleyene Allah mükafat olarak cenneti ve cennette en son nimet olarak ne yapacak? Cemalini. Zorbalık yapan, despotluk yapan, günahkar olanların da karşılığı ne olacak? Cehennem olacaktır. Evet. Ve Allah Azze ve Celle ne yaparsan yap, bunun muhakkak ne var diyor? Karşılığını orada göreceksin. Çünkü din gününün bir sahibi vardır. Yani buraya kadar ayetleri şöyle toparlayacak olursak kardeşlerim Fatiha suresinde ham deden bir Müslüman Allah Azze ve Celle'yi melik, hükümdar, her şeyin sahibi gören bir Müslüman ve Allah Azze ve Celle'nin din gününün sahibi olduğunu ikrar eden bir Müslüman sabah bunu sözleri ikrar ederek Aleykümselamünaleyküm. Dışarıya işine, gücüne, rızkını aramaya çıkan bir Müslüman kimden korkar? Kimden çekinir? Ve hesabını veremeyecek işlere girer mi? Gizli de, açıkta, toplum içinde nerede olursa olsun ne kadar samimi iyi bir ne olur Müslüman. Olur. Ama şeytanın kendine musallat olduğu, dikkat ediniz sohbetin içinde size ne okuduğunuzu ne yapar? Şaşırttırır diyor. Hınzıt denilen şeytan gelir de, Fatih'e okudun ne okumadın ne? kadar insanı sokarsa, sokmasının bir nedeni var. Senin bu suriye yoğunlaşmanı, onun manasını düşünmeni, onun gereğiyle amel etmeni ne yapıyor? Engellemeye çalışıyor. Amaç bu. Ne zaman hak bir şey öğrenmeye çalışsan sana bir uyku, bir hayal, bir ağırlık, kafana böyle bir şey veya başka şeyleri ne yapar? Göstermeye çalışır. Senin oradan hak olan nasibini engellemeye çalışır. Onun için şeytanın duru, durağı nedir? Yoktur. Kuran okurken, ilim ederken bile kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a aslanım teker. Allah hepimize hayır versin. Yarın inşallah kaldığımız ayetten devam ederiz. Subhanallah, Bismillahi r illa